Bir vapur süzülür engin bir umman içinde bir çift var can ile canan Huzurla geçmekten neşeli zaman Kadere güvenmiş kalpte yok güman Aniden gök güller kopar bir tufan Dalgalar vuruyor gemiye her an O tatlı yolculuk olmuştu yalan Denizin renginde bir büyük isyan Kadının kalbin Acı figam görmez misin derhal halimiz Yaman sen ise suskunsun diye ağlayan bir öfke döndü o zaman kocası sakin bir sanki kahraman çıkardı belimden hançeri o an dayadı kalbine göz Dedi korkmam sensin tutan Sevdiğim elinden gelmez hiç siyan Benim için sensin emniyet olan Gönlüm sana karşı güvenle coşan Gülümsedi adam sırrı anlatan Bu fırtına da ondan ey gonca dehan Sevenin elinde dert olur derman Güven ona çünkü odur yaradan Demek ki her hadis olma iman perdenin ardında bir hüküm yazan Gören göz içinde bir ikisyan Kadının kalp er bir tan. İ içindeki o sonsuz kudrete inan Senininde hankererin ilmle vicdan Senin de güvencen yüce yaradan gayretinle dersleri sen o derman Yarınları Kuran ol o sen herkam Gayretinle dersleri sen o derman. Put and hearts on